ve her hal ki ve Muhammedin ve ve Muhammedin ve Pensavo che come uno, cioè sono trovato il killer, forse ho e che la sembra che da selamünaleyküm ve rahmetullahi el Rabbim'in sağlık bak, ve hakikaten sağlıkları dünya ve ahiret saadetine erdirsin, cenneti ve cemaniyle müşerref Peygamber, Sadatallahu Aleyhi bir demez üzere Bu halde bir şeyden okunlaştık, başlamamız daha önce doyurumuzun doğruya ifade edelim. Tekrön edişmişlerimizden yorumlarına Sûr'e de okuyan, başta Peygamber'in Allah ve Eri Seder Efendimiz Muhammed'in ve O'nun Mubalek Kâin'in, Aslan'ın, Ekvâd'ını Hazret-i Adem Adem-i Sabriyullah Aleyhisselam'dan, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar gelmişleşmiş cümle ediyatı Yürseli'nin, cümle ediyatı Muqabirvî'nin, Salihlerin, Salihlerin, Aşıkların, Aşıkların, Moksini'nin, Muqabirvî'nin dolarına ve harf eden Ümed-i Muhammed'in Peygamber Saddam'dan Aleyhi Saddam Efendimiz'den sonra yaşadığıyla vazifeli olarak çalışmış olan Rücavay-i Ahmet'in ve Şahit Oluğansızı'nın sadaf-i kiramımız Saddam-ı Turku Ali'nizin ve Rücavazı'nın için okuduğumuz Halis-i Şehitlerin Lise'e neden ve rivayetim bu soru ve bu okuduğumuzun duanlığı duydu ahad-i sisabını kendi teclif Hocamızın ...kendi sınavda ezadımız Mehmet Saad-i Bozverge Hoca'mızın... ...ve tüm eskisilerin mevcutlarına vurduları için... ...bir saadet evliya olanın, Sadatürk'ün şahit yuklu albiyenin... ...ve onlara bağlı ahliklerin, sahiplerin, derdiklerin, ürütlerin, saadetlerin vurdularına hediye olsun diye... ...uzaktan yakından bu hadis-i şeriflerin ürünlerine olan siz kardeşlerimizin de... ...tüm de geçmişleri yoklamışlar olsun diye... Bu meyveler fetheden, madilerin, şehitlerin, gazilerin, yücelik terörlerinden bizden yer olsun diye. Vermeniz'in, nedar ve ısrarı, büyük yücelik terörlerinin gazi hazretlerini, Evliya Allah'tan Hacı Bey'in, Tacik Din ve Saif-i Sani olsun diye. Hakları bulunduk, kendilerine dua etki, kimsede kalmamış, de müminin bir günahı ve da mutlameli olsun. Ve biz yaşayan memnun kullarda tablomuzun hızasına uygun yaşayan Kur'an-ı Kerim'in yolunuza yürüyelim. Peygamberlerimizin künnetini iddia edelim de saati bir nail olalım diye buyurdukül Fatiha 3 2 3 2 4 That yes. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> okuduğumuz her bir içerik Ramun bir daha bir yüksek benimle beraber bunun deneyebileceği devamı olacak. Birinci öncelikli şeyimi hem okumış tüm aracızına hazırlık olarak Yüzyılda bir iki insan var. Öte yandan yıllarca yüzyılda yıllarca bilinene göre Bu veya mağlup Bu insana ne Bu insanda hayal çok zararlı, demek ki. Kurtlar Bu veya da oraya ne? bir grup, ikinci grup bir adam kim? Allah'ın dinini biliyor. Fecahede aleyhü bir lisanini ve ve bu bilmesi üzerine bu dine yardım etmek için insanı da görüntüyle cihaz ediyor. Uğraşıyor, gayret davet ediyor, ediyor. Ve davet edildiği tefakat ve bu sevabı. İşte bu alan Allah'ın kendisinin çok evvelden müdürlükler ikna etmiş olduğu gibi bir adam ve dinini yaramak için cisavlığıyla, kalbiyle gayet satılıyor. İşte bu insan Allah'ın demektir, ne büyük ikna namazı olur, olabilmiş. İşte bu konu kurtulacak ki cihad eder. Veren günün arzusu ile Rah'ın hesaftaki İkincisi de Allah'ın dinini genettiren kişi ve bunun tasdik edip buna uyan kişi. Bir Allah'ın dinini biliyor ve bununla cihat ediyor. Yani bu bilgisini yayılmak için, israfı korumak için, Müslümanların hem bilgi kazanmasını sağlamak için, uğradıkları ikramlara, bedavlara, musibetlere, çeşit çeşit fiknelere, fesatlara karşı külünün gerçeklerini söylemek için dinle uğraşıyor. Yani halde bir hükabeyle meşgul oluyor. Yani gerçekleri anlatıyor onlara. İşte bu olarak kurtulur. Hem bu adam Allah'ın evlerinde kendisine çok büyük bahtiyarlık ihsan etmiş olduğu bir kimse demekti ki hem Allah'ın dinini biliyor, hem de bildirilmesi, anlatılması, Müslümanların uyandırılması için gayret sahip ediyor. Diliyle gayret sahip ediyor, Gönlümde de, kalbiyle de, tüm kalbiyle, camdan, yürekten mücadele edip, cihaz edip, İslam'ı korumak çalışıyor. Muhtemel kardeşlerim, bu bir, yani cihaz eden çalışacak. Öteki de, o da Allah'ın dinine giriyor, ama bunun merkezinde değil. O da yani Bu bilgisini tasdik ediyor. Ve bu bilgisinin şeyler uygun olarak hayatını tasar edebiliyor. Birbirine kadar güçlü değil. Mücadele edecek kadar çıkamıyor. Ama biz olmazsa kendisini kurtarıyoruz. Birincisi her diğerisini kurtarıyor. Her de başkasını kurtarıyor. Şimdi canıma başla çalışıyor. Aboz benim. Aboz. Muhtemelen bir ayrı bir kelime var, Allah'ın salli azizleri büyürüyor ki ''Velez şâet, râbûke le âhene, mümkîn arıtı küllü cemî'â'' Eğer senin Rabb'ın hissetin benim, ey Habibi, ey Resûlüm, ey, Desül, ey canını gidiyorsun, telaslara düşüyorsun, gece günün yüzüne takıyorsun, için telaşa düşüyorsun, insanlara İslam'a anlatmaya çalışıyorsun, lücmak olanları sevmiyordum da lücmak olmayanlara göre çok yanıyor, Çok biliyorsunuz. Eğer Allah Celle Hazretleri gireceği en gündeki insanların demek ki iman tar iyi var ellerde. Bu adamın kuvvetinde Allah adam, Celle Hazretleri gireceği dünyadaki sahi sanatlarda sahi karar. Ne? Yüzünden belli olacak yani bir şey gösterince Allah Ayağında da, kılıcı alt üzerinde ayağında bir şey yapamaz. Ayinde oğlara göre önce kalıyor. O zaman imanın imanın biri Zaten ama yukarı adamları, Musa aleyhisselamın hava adamları kendilerini bilir istemişler. Kendileri doğru bir adil eser değil olabiliyor. Yani senin rapun. Yapabilir mi bu işi? Gökler bir çoktan indirebilebilir miyiz diye sormuşlar. Gülüm İsa Aleyhisselam. Önce Ama bu indirdikten sonra hala imanında durmayanlar, o zaman çok şiddetli şey bir adamlar, hâlâ <gülüyor> çok şiddetli şey bir adamlar, azabla Çünkü o kadar daha şeyden sonra artık elal gelir, cezal gelir, felaket gelir, taş yapacağı her türlü şeye müstahat olunurlar. İşte o kadar hayret ettim. sevgili yeryüzünde, insanların hep de toprak üzerinde kalktı da öyle yapmamış. Hikmeti var, sebebi var. Her şeyin bir güzel, her şeyin bir güzel. Kahrimizin lezzetli güzel, akış şarkısı güzel, efendimiz kurulan güzel güzel Allah yolda güzel, zaman güzel, güneş güzel, geçim güzel, gündüz güzel, mevsim güzel. Bir de ve herkesin sahip olacak bir şey. vermiş, iradesi verilmiş, her ne kadar ama emirlerini bilememiş, doğru olarak emirleri bir kenara bırakmış, doğru olarak emirlerini cezalandırmış. Hayatı bunun için yaratmış. İşte bundan dolayı her devirde birim devam etmek var Evet. Sadece aklımla, mantıkla, gerçekleri anlatmak kârı gelseydir. Peygamber Hazretimizin, Ram insanların hepsinin o Peygamber ve güzel diller adlı hakkında görmesi üzerine hepsinin iman etmesi gerekecek. Öyle olmuyor. Hepsi iman Neden? iman Allah'ın çok büyük bir olduğundan Allah herkese münaşır etmiyor. Çünkü bir iman nasip olsun cennetiz Edensize nasip etmiyor, azıka nasip etmiyor, kafire nasip etmiyor. Öğrendiğim zalime nasip etmiyor. İyi kullara, edensiz kullara, boyunum bükül kullara, hatasını anlayan, düşünen, kalbi çalışan, merhametli, insaflı kullara insanı gürmezse de imtih edilmez. İşte bu imtihar bünyası bu taraf en yüksek merdeme, en yüksek Allah'ın en büyük ikramına ulaşmış onunla belgesi, Allah'ın dinini bilmesi ve onu korumak için bilme En büyük ilmek, en büyük, en büyük çalışma vardır. Onun için bir insan dünyada istiyorsa, ahiret daveti istiyorsa İslami ilimleri çalışsın, İslami ilimleri öğrensin ve başkalarına anlatma hoşçuk. Başkalarına İslam'ı İslam Anlatma, İslami hakikatleri öğrenmeye, gayret etsin, o uyurda çalışsın ve yapar, çok büyük ecere sahip olacak. Bunu bir insan, hiç olmazsa gerçekleri duyduğu zaman tasdik etsin, uyurarsın, kendisini kurtarsın. Bayri başkasını kurtaracak kadar büyük gücü yok. hiç olmazsa kendisi kurtarsın, o da güleriz. allah bizi, dininin inceliklerini tam Allah'ın curahı üzere. Resulullah'ın muradı yüceler, anlayıp inde dinle, fakat, fakatlik mertebesini elde etmiş, sezgisi, ilmi, dövüşü, sağlam ve kuvvetli soğanlarla değilsin. Bunu başkalarına anlatmak için de çalışmaya çalışıyoruz. Bunu Öyle bir şey biliyorum ki, babasının karşısına geçiyor, annesinin karşısına geçiriyor ki, annemin kapat. Orayı vermiş görürsün, bakılıyor ve evvelerimiz sağlamak. Öyle yakalık haram öyle düşük günah olur diye olayı doğru yola çekmeye Öyle bir dünya işte, ne yapalım? Allah'ın hükmetti. Onun için Allah bize ilim versin, irfan versin, bir de şansıya beynet versin. Bu hadislerin aklınıza hiç çıkmasın. İkinci hadis işlerimiz deli asla ilgili. İmna ve binnemâ-i İsa'da gönül, yani İsa'da diyor, diyor. Efendimiz, Sizin Müslümanlarınızın tamam olmasındadır, evmanlarının secahtını eda eylemeyiz. Bir müslümanın zenginlik sınırı vardır. Nisaf Nisa, miktarı denilir. Şurada İman yazılmıştır. Şurada miktar, işte, parası kulu olursa, imkanı olursa o zengindir. Zengi olarak insana da sahip olduğu baz olanlarından zenginlikten, fakirlere yardım etmez, mali destek sağlamak bu olur, harç olur Allah'ın engelleri. Allah'ın engelleri dinimizi dinlerinin en sağlamı, en güzeli, en mükemmeli eylemiş ve en güzel atabı koymuşuz. Sedem de bizim için en güzel akşamdan verilir. İnsanın kendisinin helalden kazanmış olduğu kazandığında, alnının deliyle, elinin emeği olarak işlere işleyerek belirtmiş olduğu kazandığında bile fakir kardeşinin hakkı vardır. Neden? İnsanlık boyunca Fakir Hazreti Adem'den kardeşin o vakit yense varlık içindesin, onunla ilgilenmek zorundasın, onunla ilgilenmezsen iyi Müslüman oranıyorsun malı köklerinde para olarak seyahat olarak koyunun köklerinde vereceksin, vereceksin. evvel diye efendim, maldan, bükten, eşyadan, her şeyden zinniyatın ne nedeniyle ilgili yani efendim, <gülüyor> yazmıştır kitaplarımız dinimiz bildirmiştir Müslümanların bunlara göre mali görevlerini yapması lazım hani din bir Ruslar ruhsal bir İnsan kalkınlaşıyordu, yenilirse, böyle yenilirse tam O kadar havada değil İslam. Bununla ben İslam realist değil. Hayat değil. Hayat Hayat Hayatın tak gelişmesi. Mazharı da verir. <gülüyor> sabah akşam. Efendim, böyle ibademi diyorum, konuş tutuyorum vesaire. Ama paralar ne haber? Paralar ne musun? İslam komp ediyor Adıyla bu Allah rahmet eylesin. Bekir cennet olsun. Çok doğru doğru bir aziz ve bunu söylerken bir parantez gözdü. Yani yapmıştı. O Allah azmini anıyorum ki bu bir olsun diye. O yaşlı hayirlere galdı. Efendim müşavirde insandı ama doğru doğru insandı. Araştırmalar beni de teşvik etmişti. Hocamızdan bahsedilen kamp yeri zaman efendim çok sevinçimizi ifade etmişti. Ben de senin, ''Ben de sana bağlıyorum.'' O koca filmine, o koca filmine rağmen ben onu evlendirip oraya dörtmek gerekirken ''Ben de sana bağlıyorum.'' Allah Allah kanısırsın. Biz de oraya gündem bağlıyız. Şimdi o, seyahat çıkmış. Bardo'ya gitmişler, Nusru'ya gitmişler, Basri'ye gitmişler. Hangi şehirdeyse, aratası da çok güzel, günlük ülkesi de çok güzel, Ebebiya'da da, da vardı. Birisi gelmiş, demiş ki, ''Ey Koca Efendi, yani ben dekatımı Acaba nasıl göreyim? Zekâbül bir akadensiniz Zekâbül anılınca Şimdi geçti Ben bu etkimi nasıl çekeyim Yani zikri cehni mi yapıyız? sesle Allah Allah İlla mı diyebilir Yoksa zikri hafim mi yapıyız? Hani sureler gibi Allah Allah Yoksa hiç ikan değil mi? Yani, yani dini duran bir şikolak değil mi? De, gönlümden Allah'ım da dini diye. Şimdi hoca onun halini biliyor. Kendisi de adış. Huyunu da biliyor, halini de biliyor. maddi insanlarını da biliyor. Huyunu da biliyor, cimri olduğunu biliyor. Şimdi hoca demiş ki, ''Sert etkisini böyle çekeceğiz.'' <gülüyor> yani için teşekkür ederim. böyle böyle çıktınız ya. Böyle böyle şimdi şimdi bir özetimi yapıyorum. bu mısriyi göreceksiniz. bir insan Allah'ın gücü teminlerinin muhakkalıdır. <gülüyor> yani ben de bastırdım ya. orada bana artık kaçtı ben yani hiç söylüyorum ki adam yemeğe neyse. Her gibi bir günlük. Namazda kılacaksın, onu tutunca. Tamam. Ramazan'da namazda kılacağım. Akşamleyin, kılacağım. O yüzden işte tutuncaksın. Ama ben de Hayır. Hem namazda kılacaksın. Hem terafik Hem onu tutuncaksın. Hem de tutuncaksın. Hem de Hem yedek hem ben tutuncaksın. bir, tutunca. e, bir tanesini tuttum. 90-30 sayesinde tutan bir tanesi bıraksan yine meşhur oluruz. Eksinin konfeyle bir gün daha, bir bütün, unuttuğunu, Araba bir yer kapsa, 15 çocuğa, herkes veya dört çocuğa, herkes bir tekerliğine alır, araba mı? Çalışmaz. Çünkü araba komple Her yücaldır. Bir, hadi dört gidelim, şey, 4 tekerin, herkes tekerin olsun. Hemen kardiyonlar sana düştüğü, kardiyonlar sana düştüğü o, o zaman çalışmaz. E, Anaba bir sistemdir. Hiç, hiç, hiç da, bir kez bir kez çalışıyor. İslam dedi ki, bir Her emrine uyuyacaksın. Sünni emrine uyuyacaksın. Bedeni emrine uyacaksın Mağrı emrine uyacaksın Ruhi emrine uyuyacaksın. Zafir emrine uyuyacaksın. Bahtır emrine ev, uyuyacaksın. Kondur emrine Öyle yana Birazını tutup, birazını tutmamak, azını yapıp, azını yapmaman, olmaz. <gülüyor> Çoğunu yap, azını yapmamak olmaz. bütün emirlerini kabul ettirmeksi ne diyecek? Altı bin ayet var Kur'an'ın cebinde. Altı bin de kabul etsin, küsur altını kabul etsin. As var, de, hepsini kabul hepsini kabul Hayat renkli olduğundan, çeşitli olduğunda. Müslüman'ın da görenleri çeşitliliği renk ademdir, yani. ışıld ışıldır, kurul kurulur. Yani karşı görevi vardır, Çocuğuna karşı görevi vardır. Ününe karşı görevi vardır, Küçüküne karşı görevi vardır. Vücuduna karşı görevi vardır, ruhuna karşı görevi vardır. Hocam ben keyfini istedi, silahı yaptım, üşüyorum. Niye işamaz Bazı kitapta bazı hocalar diyor, böyle diyor. İçemezsin çünkü senin vücudun, senin ilgilenen hakkı var. Sen bu Allah'ın emanetini güzel kullanmak zorundasın. Bu vücudun bozmağa hakkı yok. Eksaneye Bu vücud sana emanet. Ciğerin kurum haklıyor. hakkı yok. haklıyor. İslam öyle Yani İslam'ı öyle anlayıp, öyle atablayıp, öyle ısrar insan. Kâdî insan olur. Sıra'dan tutup da tutursa, insan Allah'tan Efendim, İbrahim'in yer, Şam'ın yer. Hem de sürdüğün gibi bazı da, bağırsınız, bağırsınız. ve teknolojilerin Yani kitabın bazı ayetleri inanıyorsunuz da bazınız bazı tebretle ediyorsunuz da o zaman başınıza şöyle bir beraber bir gelip da buyuruyor. Onun için muhtemelen bir işlemim güzel bir ibadetdir. Her ibadet üzerinde zeka da çok güzel bir ibadetdir. Komatörü'yün tamam, diye bir kararı var, Müslüman kardeşimiz, Müslüman olmuş, Thomas Söhrmün birinde o Asya'da bazı Budist ve Afanist grupların arasında, o üzere de, de, de evlilik yaptı, Karada evliliğinde vasıfe yapmış, siyasetçi, hacici olarak çalışmış, bu zant diyor ki ben oradaki Budist'imi gördüm, Buraktan yüzünü gördüm, taşın dinlerini gördüm ve onların ibadetlerini inceledim. Yani bir taraftan bir gözü, senin herif yandım, bunlar başka kültürler. Bakalım o nasıl, ibadet halilerin nasıl, ibadetleri nasıl? Nasıl? nasıl diye her şeyini inceledim. Kendimi de biliyorum araya kadar Karadal'a, herif yandım nasıldır, kimseler nasıldır kendi kültürümü biliyorum. Ondan sonra diyorum, Müslümanlığı incelidim. Müslümanların her ibadetinin çok hikmetli olduğunu görüyoruz diyor. Örneğin günlerde o günleri göremedim diyor. O Budistler, Rahmanistler, Karistin Fahmanistler, evine girecekse yıkabilesin. Yahu yani şamur mu mikroptur? Bu neyin mikroplu? Geri bir kısım koyduk hazır olacak. Böyle hazır mı olsun? Öbürler girer, yani, yıklarda, efendim, kök kök gelir, gelir, bunu gelir, şunu gelir, şunu gelir, şamur olarak atar. İşte böyle bir Kimi de daha başka bazı şeylere takıldı vesaire İslam'ın her emri şahayı gider O şahanın üzerinde bir çok önemli olmasıdır dedikler Eskiden bize nasıl Yani geçtiğimiz yıllarda Türk zamanlarında bize İndir duyduğu, o ailesi inişmez Ellerin kim, tindir duyduğu herkesin içinde yaşıyordu Ölüme yok, yok sen dini din yanlış Din, din, ayet İzhan. Hem zahid var, hem var. Herkese değil. Hem duygu, hem türekü, hem eylem, hem iş, hem para, hem e, ibadet, hem fikir, hem perşek. Onun için İslam'ın eşsiz güzelliği var. Yani hiçbir şeyler Ruhay etkisi değil. İbadet, para vermek ibadeti O aman da eşlik Bence alaya Her, şey, her iş, her konu alaya dönüyor. O bakımdan, şahane bir Onun için e, Ebu'ne kısıldık etrafımız, kendisiyle adamlığa kalmışlar, daha da demin anlayamamış tabide de ne namaz kılacak ama ya ki sen harika oldun madem, namaz kılacak ama artık zekat vermek gidip, şimdi gelmiyor, dörr geliyor. Zekat gelmiyor, sen sen namaz Müslüman ülkene, zekâ olmasın daha sonra da malzeme edin, konuştuktan. Ekolojik kısırdı genelde gayet sakin <gülüyor> biraz daha bir şiddetle, bilmiyorum nasıl. Dedi ki, Ya Resulullah, Tanrı Allah'ın zamanında verdiğiniz zekâları da verirsiniz ya da seninle ağabey ederim Dedim. Neden? Allah'ın parçalığı olan zekâları kabul etmezseniz hiçbir müddet olur, olmaz. Öyle yandı. Allah'ın her kendini <gülüyor> Hepsini bir yarıca ödemeyecek, bir de bir de ödemeyecek, bir de ödemeyecek. Elimizden ayetlerini ayetleri bir tarafa, iman ayetleri bir tarafa, öyle yargılar mı? Öyle, öyle Allah'ın sayfalarını ya, Kur'an'ın sayfalarının makasını yiyorsun, yapmışlar Şunlar okunacak, bunlar asılmayacak. Ama bunlardan bahsettiğince, sadece şunlarla bahsettiğiniz böyle şey. Allah'ın ayetleri hep okunacak. Dinin, hepsi okunacak, dini, akşamı hepsi öğrenecek, öğretecek. öğretecek. Allah'ın buyruklarının hepsi tutulacak, yaşaklarının hepsinden kaçılacak. İstanbul, Müslümanlık bir nizam, yani koktelisinizden, şamenlisinizden bu sizleri aldın benim sesimi, her şeyi alacaksın. Allah var, Allah vermez. Yani sen gerek ve Allah kalkarsan Tamam tamamı var. Ve tamamı bile yarım olduğu zaman sistem çalışmaz. O doğru parçalarının arasında hiçbir almadığınız zaman sistemin kaderi de çalışmaz. Üçüncü Hades Şerif İnanın bu hata bir fıkra gibi dedik ki Ebuzet'in mübarek hazretlerinden rivayet edilmiş, Cemil'e rivarge etmiş, İbn-i rivar etmiş, Hasan Sabih hadis duyurmuşlar, Dolayıs hakkında. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, İman kalkıp gidinceye kadar, onunla beraber duran, kalkan, bekleyen, kimseye, bir diye Kalkıp ibadetle namaz sığarak o şey gibi sevap verilmiş Böyle buyuruyor Yani iman varlıklarınızı esselamu aleyküm ve rahmetullah esselamu aleyküm ve rahmetullah ara kalınca bir cid, kırk, sonra kuş kafeslerine çaldır mıydı? E dur baba, ibadetle, Allah'tan dua et, sevalılık kazan, acele etme, imanlar Allah'ına hürmet etsin, Abazdan sonra ücret de, et, hürmet et. Şey mu? Diyor ki, Bazı hafif böyle, kokuduğun zaman, yerine, çok uçtan gider. Yörün, kalın. İlbeye, kişi, bir kadın, bir yere seyahat birkaç bir bu, olun. Kur'an-ı Kerim'de, "Ey mübelo kopiyeme iman etsin." Ora, Kur'an okuma mesleğidir. Doğru kafliye bu kadar burada bir beyanların, heyecanların özel bir maharet yok. İkinci cümlede de Diyor ki, "Fe imana enmen fele en, en, en, en. Bir cümle şey mi? İşte çevirileri de olacak. Yani iman Dışarıda Hürmet etmez, dinle etmez, yaşadın Olmaz. Bak, iman tatsı kalmamışa imanla beraber ayakta duruyorsun, o zaman bütün gece ayakta durmuş, namaz bir sabah bekleki yok, eyla Sen etmezsen, bu gün nasıl bu nasıl kaldırılır, iman temsil ediyor şey, iman temsil ediyor. Şimdi bizim <gülüyor> evlamada bir tanemiz var mı? Hocam diyor, henüz yaşlı, henüz diğer ama bizim ilk zamanlarda diyor, bizim ilk zamanlarda tabii maaş vardı. Maaş ne kadardı? 15 lira maaş, 25 lira maaş, 30 lira maaş. Böyle bir etkiler, Burak'a maaşı da komik gelir. Efendim, 15 lira asli maaş kılan diye şey yapılır. En düşük maaş, 15 lira diyor? Tazifat işçilerine gönderebiliyor yani çocuk, çökü, sokağın çocukları insanlara gönderebiliyor. <gülüyor> İnanlara, müezzetlere bile yedi buçuk gönderebiliyor. Çöpçüme bile yersin. O zaman din katılır mı? Hatırmasın. O zaman din katılır. Sen din o çöpçü kadar etmezsen, <gülüyor> kaplına, din katılmaz, ile gitsen. Kendisine ünlü öğrendiğin kimseye izlet edeceksin, tırnak edeceksin. Ardından ama kimseye birbem edeceksin. Hocam <gülüyor> hocam senden böyle bir problem şey var. Kapanınla, dırkınlanma otur. Alın arada, okul hatibini tepki Böyle imanlık olmam, böyle cümajlık da olsa böyle bir imanlık O mi, mi? Bu kadar ağzını mü, musun? Sevinci, kır sen onu bu lafda şeye söyleyebilir misin ki? Yeni Marek Kanişong'a söyleyebilir misin? Yeni Yatak'ın ne söyleyebilir misin? Milletlik'in ne söyleyebilir misin? Bakan'a söyleyebilir misin? Söyleyemezsin. İmala'yla İmam senin şana Yani İmala, önde İmdi'ye, Hocaya, İrzek, İzbar etmiş. Yardım geldiğini anlıyorum. Dolayısıyla şeriften Allah'a bakan İmah okuyayım, siz de o fikir de getirmeyin. İmah okuyacak, bir de beraber kalkan, ayakta duran. İmam, patlı, camidenin içine kadar, onunla beraber de könnte. Yani ondan önce kalkmayan, onlar içine kadar. Belki okuyacak, biraz birkaç basit okuyacak. Belki birkaç gayet okuyacak. Minhaviye okuyacak, Kur'an'ın birkaç Bize izahı yapacak. Birkaç duracak, gece bakamudur. Esselam aleyküm vermişler, selam aleyküm vermişler, helal aslanlık yerler. Dur Ateş göndür diye mi korkuyoruz? Biraz geçer, biraz kesmiştir, biraz dolaşır, biraz nefes alır. Büyükler. Büyükler görmüşler, diyorlar güzel ki, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ne demek malası? <gülüyor> Mescid'de suyun içindeki balık gibidir. O, hani akvaryumda şu soluklarını görürsünüz, çevirip yapsın, böyle böyle yüzerler, kanatlarını, kuyruklarını kudurlatırlar, görevle böyle, arzular, şükürler filan. Çekilebilir. Bir de dışarı çıkartılır. Al ya, al çerçeği, dışarı çıkart. Dışarıda da al. Bir da ha, mescisi, suyun içindeki balık gibidir ve binada kılıp ilmekci de, kentteki bir kamas, yani bir şirte mi yapın? içindeki koşgülü, bir kamarasızı var. Üstelik de onu görürüm. Ben, birer binada dua mı? Çünkü o kadar birer binada bir kamarasızı var. Kılıp gider. bu bir, oluyor tabii ki bir bütün güzellik halkı normal bir kazandığına sebep oluyor. İmam ile beraber kalkarsan. İmam ile beraber oturuyor. Bektiriyor. İmam ile bekliyor. İmam ile beraber kalacak. Beraber çiçekler. İmam İşte bu sebep kazandırıyor. Artık o binayet Diyor ki... Bu için, bu hangisi şey için... ...şeviriz e, Halker'in... Yani bu hadis şerif, hader sahil hadisdir, diyor der. Yani. İmamak vermekle <gülüyor> de gösteren ki. E, Hz. Ali Efendi'nin bizim bildiği var. bir harap öleken senin kendisine köle yapmış olur. Afrika'nın kalitesi olduğundan sonra korku verir miyiz? Allah'a söz süreci yapar, kartı sensiz iman ödemeler bir şey ver, Yerleştirdik insanların çeşit çeşit sözcüğü. Allah, Allah İslam'ı dönmek <gülüyor> Bu sözcüğü haberin bir şehrini herhalde çoğunuz daha ama birkaç kişi kurtulabilir. Onu okuyorum. Hakkı Ecik Hübeyir'de katılıyor muhafı. Asıl Karnı'nın bir insanı oldu Aleyhissel'den. İlla bu. Seyit la yefkâ fîhî ahadî اِلَّا اَكَنَا رِعَىٰ خَمَلْنَنْ بِكَ خَمَلْنَا رِعَىٰ Bu görev eden rivayet edilmiş ki Feneri Efendimiz şöyle buyuruyor İç yok ki muhakkak ki insanların üzerine zaman geçit öyle bir zaman verecek ki o hiç faiz yeneyen insan almayacak ve bir devam edilir ki bu Müslümanların üzere de o zamanın içinde faiz yeneyen Bu faizden doğrudan çatır şudur yerine tabii de bu faizin tozundan biraz kimse yenecek, tozun kokmayacak veya doğru üstüne zorlanacak, gelecekler. Yani, yani biraz ulaşacak demek yani. Bilinen, senar, biraz, de biraz ulaşacak demek. Örneğin kardeşlerim, Allah faizdi, haram kılmıştı. Adı faiz olsun, riba olsun, şunu olsun, bunu olsun, hep riba karşılığı olmayan efendim, hargalı Allah helal kırmamış, haram duyurmuş. Onun için alamazsın. Hazırsa alamazsın. Alışverişler veyahut daha başta borçlanmaz vesaire muadelerinde de efendim, faiz haramdır. Azı ne olursa olsun bazı istiyorlar. Diyorlar ki, efendim Kur'an yerinde faize rivad edin, rivad <gülüyor> <gülüyor> edilmiş. Ez'a ben muda affet edinmiş. İnadını faiziz ez'a ben muda affet edin <gülüyor> kanka kaybolursa az olursa o zaman buraya da demişti bu yine bozulmaktır. Bozulur yani, diyor. Bu yöntemler böyle şey. <gülüyor> şeyim, çoğu o, o, zerredi, bir şeyin <gülüyor> çoğu harar alır. O çoğu bizlere de ana olur veriyorlar kendilerine işi. İşi harar. Harar çoğu sarhoştu veriyor ondan harar. O o bir tane de mesela, Şöyle ya hadi gidelim. <gülüyor> genel haram, serde haram. Çoğun haram olanın, çoğun sardıkçılıkların, sardıkçılık bile genel haram var. haram. Haram okula, fazla şey yapar. Kimse böyle anlatıyor, kimisi bu devlete faiz yeniden Kimse efendim, şöyle diyor. Kimse böyle diyor. Çatır, tutur, faiz diyor yine. Çatır çiftir, faizçidir. tozu bulaşıyor. Neden? Veya yoktur. <gülüyor> Maaşından bulaşıyor. Maaşı bankada faizçe çalıştırılıyor. Veya alıp emekli olmuş. Emekli sandığı diyor ki, ''Ara vermeden babana bunu vermeyeceğim. Bulunduğun seyretin bankasına göndereceğim. Oradan alacaksın.'' diyor. Haydi, sakallara, bozcaya, kalıcığın derlerinden bankada kuyruğaya durmuyor. Hemen farklılıyor. Masumu anlıyor. Mesih bağışı, mağaziyat değil mi? Fakfı onu isaret etmiş. İster istemez, onu isaret ediyor. ama haklesin, Allah kurtarsın. Evet. Müslümanların, Müslümanların <gülüyor> hakça, adalet ile, efendim, imanca doğru olan kazancı araması, bulması ve bunun için sistemler geliştirmesi. lazım. Hiç havana bulaşmadan, hiç böyle öyle meşgul kazanca bulaşmadan alnının teriyle ter temiz kanalacak sistemi arayıp lazım. Bunları bulmak, âlemlerin vazifesi, bunlara uymak da halkın üzerindir. Şimdi ben artıdanem, kardeşlerimizle oturuyorum, konuştum, teklif ettim dedin ki bak şimdi eline azıcık tasavvufu olan kişilere oluyor. Eğer dolayı bir senede de 160 günde bir bir şey tasarruf olur. Uçuk gibi. Kan diye bir dosyası kan diye efendim 30 ile 70 güler oluyor. Bir el tavlıyor yani. Burayı işaret koyduk. Bunları çalıştırıyoruz. Kadar gibi hürriyetler <gülüyor> kardeşler men fermanesine karşı bir çıkarsın, İs, İslam'ın ölümü gördüğü, henüz kazanç şekliyle çalışan kardeşlerimize çok <gülüyor> e, tehdit ettim yani. Biz de temizlik için biraz önce Müslümanlarla onlara asıl böyle güzel güzel kazançlar olsun Gülen diye. Fakat henüz böyle istediğimiz şeyler katip edilmiş, üldülanmış değil. Alimlerin görevi var. Tüccarların görevi var. Halkın görevi var. Hepimiz Bundan, bu hayvanlardan kurtulmaya çalışmalıyız, tozundan bile kaçınmalıyız. Tabii yani hava çekilmeyi zarar veriyorsa, tozunu bile, efendim, temefsiz etmemek, işte, bile düşünürsen, hani radyoz yolunu çek, radyoz yolunu hava, yağmur bilen diye gidiyor, bucak üzerinde kaçıyor filan öyle kaçması lazım. Çünkü ayette hazi bilmiyor, bilmiyor. Allah ne türlü hamadan korkun, Peki, ben size şehrine en yanzûne ile rica'yı senâ yekrafu bir en yanzûne ile rica'yı Ünlü selam'a, makyam'a halka'da, ahal'a kararlandır bir ayet değermiş. Peygamber ki değerli kardeşlerim, Kadınlara da bak, erkeklere bakmak mecbur olur, haram olur, doğru olmaz. Kelaçıkları, evet. büyük bir mücadele engelliyle ise erkeklerin kadınlara bakmasını haram olduğu, mecbur olduğu, doğru olmadığı bilgiyi, kadınların erkeklere bakması <gülüyor> doğru olmaz. Şimdi ben biz de sanırım ki görevlerin haramına takılmak sadece erkeğe mahsustur. Erkek yavancı kadına bakmayacak. Ama doğru, bu da doğru. Ama öbür kadın bilmiyoruz. Yani erkek evin canına kapattır oluyor da kafesin arkasından kadın evine kapattır binan olmuyor mu? Ona da binan olacak. Ona da binan. Kadın da bakacak. Kadın da araba bak, nane, nane, nane, kendisine olmayan kimseye bakmayacak. Erkek de kendisine helal olmayan kimseye bakmayacak. Bu benim kardeşlerim, Birisine öner, birisine serbest değil. Öyle yanlış düşünür nesil. İnar bu benim varlığımı şimdi de yapsam da veya sessizden dinleyen kardeşlerim, kadınlar ve erkekler, gözlerine hatim olsunlar. Çünkü Kur'an ı sayıda Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki Öğrenin ve yavruksiyonun bin efsahiyonun bir araba söz buluyacak. Gözlerine, gözlerinin kafayı hatim olsunlar, harbona bakmasınlar namuslarını korusunlar diyor. Çünkü namusun korunamaması batıştan başlar. Batıştan başlar ama sonra da düşer durumda. Onun için belirler akım olacak bakmışlar. İslam haramları başkanızın noktasından ayrılardan kapatır. Kaynandan çıkmasını engeller. Kaynandan dışarı çıkmasını engeller. Öyle hali eder meseleleri. Başkanları bilin Dünya kanunu efendim, mesela kiliseki, biliyorum, kiliseki, dükkandan bağla almak, serbest. Gidiyorum gibi de keyf alıyordun, bunlar şunu alıyordu, bunu alıyordun, yolda bir şey veriyordun, müsaade ediyoruz, yerler yapıyordun. Efendim, mesela, bunu niye bunu kiliseki dükkandan sattırıyorsun? O yaparsın, hep orada engellen. Orada satış gelmiş, bu yapı, orada yakaladın. Dünya kanunu, Eksiktir. Ama Allah'ın anlayı değil. Tamam, şerdi kaynağını öyle değildir. Onun için birbirine sahip olacağız. Erdekar kadınlara bakmayacak, kadınlar, kadınlar teşkilere bakmayacak. Her olacak. Her gün kendisine helal olmayarak taşıyor. Erdekin dükkanlığı Bu böyle. Tamam, hemen bakmıyoruz. Biliyoruz zaten muhakkaketi. Bakmıyoruz. Bakıyorsunuz. Zaten da bakıyorsunuz, televizyona Elinizden evet, bakıyorsunuz. Elinizden evet, bakıyorsunuz. Siz de şey ne O da ben yani, seyredeceğim diye milyonlar da küçükleniyor, öyle çıkıyor. Cö, buradan yukarıya kadar değildir. göçü buradan aşağıya kadar yukarıya kadar değildir. Cumhur, arkaçlar Sen de, <gülüyor> evet. de haberleri ne diye şey yapıyorsunuz. Az var. Biraz zordan tane Herhalde bilmenler alır ekraba. Kadın bilen mi? bir şeyin üstünde kuruluyor. Herhalde bilmenler Oluyor dünya. Onun için eskiden... Allah'a Ahmet Eves'in cennetinde vardı. Allah bunu cennete Çok iyi insanlarsa... Biz derdik... Kibrik kutularının üstündeki renkli karnıyız ele evvel... Kibrik öyle kürürlük O kadar dikkat ederdik derdim. Şimdi evlere gazeteler geliyor, resimler geliyor, televizyonlar gelmiş, televizyon özelenler sözümüz gelmiş, meyhane gelmiş, çirisek gelmiş, rafiki yerler gelmiş. Şimdi bizden herkes orada görür, gitmesemiz o ayağına geliyor. O ayağına geliyor, her türlü görür. Güney, Avrupa sahiblerindeki küreçler geliyor, Fransızların sahibindeki küreçler geliyor, Olarca ailenin yanım odası geliyor. Allah saklasın. Her şey geliyor. Ben daha ailesinden söylemeyeyim. Onun için, Allah'ın emrine tak uymak, Allah'ın gözasını kazanmak istiyorsak, her haramdan gözünü mü sakın açasın. kardeşlerimden bir tanesi, bu televizyon meselesinde, hocamız üniversite biz çıkmış, oturmuş, Mehmet Meral Sayın Hocamız, seriyenin üstünde, Şöyle, işte doğru değil eve bu merak eti sokmak, sonra çoluk çocuğa artık olunmaz filan diye böyle konuşuyor ki Hocam demiş yani, gireli elinizin altında değil mi? Kanat ödü, biter. Şöyle şey şöyle yaptı derse, biter. Hocam sakinler, çünkü imtihadan bak, o böyle bir doğruymuş. Şöyle, kaşlarını çaktır. Onu yapsak şimdi eline almak lazım. Ya, hafet, filmin arası kalmaz. Şey eder, kırk tutanır tutan bakar, kadın tutan bakar, babam önüne bakar... ...onun içecek saatinde orada döner durur. Onun için, yedi mevcutta boyun, son şeyinize, elinize... ...boş yerler aradık, geçemeyin. Ne kadar benziyor, ne kadar El yapmaz. Zamanla el yapmamız. Eski olsa, öyle bir olsa, bilmiyorum, açlık ödevinin şeyi olsa, güzel olsa, Kur'an öğretse, evet, tabiat manzaralarını öğretse, yeni rastı öğretse, uzunları öğretse, karanlı öğretse, güzel. Ama altından kendini kolla göre. Zeyneli terekek kubba içinde insana sunmazlar. Altın kubba da süsü tuttusunlarlar, tü tü efendim avlanlar kubba da şükürlerler, yuttururlar, zeyneli yutarsın. <gülüyor> Onun için tutmuyorlar, tutmuyorlar. <gülüyor> şey yapıyorlar, ne yapacağız? Arka netil koyacağız. Hakim olacağız. <gülüyor> İkimizi bölecekleriz. <gülüyor> İle istediğimizi isteğimizi söyleyeceğiz. bunu göster şey bunu ana bir de bizim öz kültürümüze aitdir. Oraya İstemiyoruz diyoruz. Müderrislerin söyleyeceğiz. Biz öz elimizle onu Bak şu tarafa Mesela misal göstereceğiz. Orada, oradan oraya övletir diyor. Öde saatler, yok diyor teşvikten diyeceğiz. Evde artık böyle söyleyeceğiz. Bunlar da yeni bir düzenle Şimdi Çanakkabı'ndenler kuruyorlarmış, <gülüyor> bu Çanakkabı denlerden Avrupa'nın müstehişen eşkiyatını, yani benim e, Türkiye'nin de değil, müstehişen eşkiyatını verilmişler kuruyorlarmış, orada sonunda filmlerle oynuyoruz. Yani çok kötü filmlerle oynuyoruz. Yani bu böyle bir açısı buluyor, ondan sonra çocuğuna hakim olamıyor. Allah bakmasın, Avrupa'yla gittiğim <gülüyor> zamanlar öyle, böyle acı hadiseler gördüm öyle namus zekeleri duydum öyle peki şeyler ki burada söyleyemem ama çok zeya diye söyleyebilirim işte ondan dolayı ödüyorum yani Avrupa müşterisinin değil Avrupa'nın dinlerinin üzerinden de değil biz onların onlar bizim milli günlerinizi hasta ettiği için onları yapmak isterler yani siz 3 biz onlara bir olmalıyız. Yani onlar zaten din, iman, namus, ak, onlar da Onlar başka bir hayvanlar gibi yaşayanlar, biz Müslümanızız. Onun için bize namus tarifler dönemlidir. Yani Efendim, yani, Türk'ün doğası belli olmadır, hiç akla olmadır, hiç akla olmadır, hiç akla olmadır. Her şey genel olmadır, haram olmadır, biz Allah'ın kullarıyız, mümin kullarız. Hesap edeceğiz, Durdurma, ne şey içeceğiz, çok güzel etmek zorundayız. O yüzden vazgeçemiyoruz. Evimde almazsak, ünlüler komşunun eline kaçıyor. E, Nefretle işte, bir kolay değil. Sadece dünyayı getirmek iş değil. Dünyayı getirdikten sonra da hakim olur, günahına bulaştırmamak lazım. Ertek kardeş kız kervişle evleniyor. Allah saklasın. O kötü haller olabiliyor. O bakımdan, e, önünden İslam'ın istediği gibi haramlığı engellemezse, Sonunda saçını bulup başını yollarda intihar edilir bir insan, Allah seversen. Elbiden bücük bunlar olur. Ya Allah'ın önünü dinlersin ya da köyü düşman olursun. Bu muhakkak örülü. Ya aklın dolarının nasihatlerini zamanında dinlersin, ya da zaman sana o nasihatlerini acı acı öğretmek ama iş işten geçmiş olur. Ayetlere gelelim, hadislere gelelim, adam, elimiz, kalır, kutuyan kardeşlerim. Altıncı adresi şerif. İnne huzâ edhûrûl cennete illâ nefsün ve innallâhûn'e yürekî bir adet dinen yıldız Bu adet mislim Ahmet'in de Ahmet'in de Ahmet'in de bu edilmiş bir hadis içinir. Yıldız Cennette ancak Müslüman olan kişi diyecek. Müslüman bellesi diyecek. Yanında makale de var. Bir profesör arkadaşımız Allah razı olsun diye makale yazmış. Efendim, cennet güzelleri malıdır. Onların eli elindedir. Onların tekelindedir diye böyle güzel yazmış bazılarının yandaki karakterini. Güzel bilir, şey, ayetler, ayetler, ayetler sıralamış, <gülüyor> cennetemdir Müslüman gelecek. Ya bu, giremez. Hristiyan, giremez. İnanmızı sallar mıydı? Evde git geçmiş, cennetlerine sizi Ancak Müslüman diyecek. Ama, Allah'ın elâhu aleyhi bu dini bazen karakir, filahkar, imanı. ...sonunda olan olarak öner bir kimsenin var ya, onu dinen izme Bu dini onun da, da yücelidir. Bu Allah'ın kitabı belli olmaz. Yani Fatih, Hazret bir insanda da bu dini, seyir ve sakliye eder Allah'a şükürler. O onu da onunla da yani dinen ve mükün, Bu hadisi şerif, savaşta, dinisi çok güzel çarpışıyormuş da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, o cehennemindir. Demişler, mühavetsiz o zaman Müslüman ordusunda kendine kılıç saldırır. Hem de çok sularını demirip rahmanlıkla çarpışıyor. Cehennemindir de buyurmuş bir gülde, bir bakıyor. Senin gözünle bakmıyor. Allah, Allah başka bir özvermiş. Başka bir süre sonra adam o gördü onun halini. Sonra da herkes suçlu kaldı, Allah Allah, o zaman hanımın sağıtmıyor, herkes suçlu kaldı, bir şey söylemedi de, bir kişi bir tanıksındı oldu, Allah Allah, hem böyle çalışıyor ki hem de buna cehennemiz diyor, söylüyor Peygamber Efendimiz'in diye. Sonra da bir haber verildi, gözüküyor ki, Ya Resulallah, senin o cehennemini ne dediğin bir kimse gerçekten savaş etken yalanlandı yarasının acısına dayanamadı tahammül gösteremedi sabredemedi kılıncının kabzasını yere dayadı kılıncının ucunu kardına dayadı üstüne yakayı verdi avanı verdi indah etti dedi o zaman herkese Allah'a Allah ekber dedi yani Resulü daha önceden onun o kafi olarak öleceğini bilmesini karşısında böyle şaşırdılar iddia edilmesi bir dilimimiz olur. E, Yadıratın biz onu, o halde önceden sevdik görevi ortalıyor. Yani Haziran Allah bizi öyleyse, iman-ı mahrum etmesin. Yani, bizler hedefliyoruz ve cezaya uğrar. İmanında eksik bir kuşu olursa, sonunda başına çok müddetler açılır. yani ben şimdi, e, dine görebilir miyim Önümüzde gidiyoruz filan diye böyle hindi bir kabarık ortalıkta çok zorlaşır. Çünkü, çünkü ne olduğunu yaşayacak bir önemli değil mi? Ne olacağım meselesi bilen mi? İşte ben nasıl, ne olacağım, nasıl Ne hal için gerek bilmem olamam. şeyi yapıyorsun, hizmet mi? Allah bilir. Kendi cebini doğruluyorsun, diğeni hizmet ediyorsun gururunu takmin ediyorsun, nefsirin evet. mi etsin, kibirli misin, uçuklu musun? O Allah'ı diyor. Kimin Allah yolunda Kimi çarpıştığını Allah diyor. Bazı kimse çarpışır gibi görünür, yine hizmet ediyor gibi ama Allah hizmeti de diyor. Bazen insanları da hizmet ettirirken bu yine. Allah Cenneti'nin cenneti Müslümanlar yönetici yemeyecek. Çare yok. Ancak sağlam Müslüman gelecek. Eğer imanı sağlam değilse, Kutluğunu artık önceleri cıhkı cıh, ışıkar cıh, cıh, cıh, cıh. <gülüyor> olur. Son halinde cıhkı ışıkar olur. karşısında tir tir titreyelim. Ülkelerim, boyumuzu üyelim, görüntü üyelim, bana yanlaralım diyelim yaradık. De ne gibi hal yapalım biraz. Ben de olabilir. Kişinin kötü olabilir, halin kötü olabilir, abinin kötü olabilir. Ben kendimi bunu yapıyorum sanırım ama sen olabilirsin. Ben de gibi ne gibi halde, işle, zorunluğu ve sıkıntı varsa ama ben onlardan kurtardım. Beni onlardan fark ele onlar üzerine al yarabbim seni sevdiğin kul eyler, sevdiğin sahip eyler, sıfatlara sahip eyler, sevdiğin amel bana kibir verme yarabbim, ucuz verme yarabbim, kötü ahlak verme yarabbim, münafıklığa düşürme yarabbim, riyade gösterilmişler düşürme yarabbim çok yollanmamız lazım. Aracığımda mutlaka gösterilmiş. <gülüyor> Hep, Hepinizi önerilen lazım, şu an ben david önemli değil, son nefeste iman ve göçü. İmtihanlı başarı faydalı dediklerken, sonra ona kadar İmtihanlılar bekleyen insan ne ibadetine, sağlık ve olmalı, neyle ne, çok öldürmelerini neyle binahkâr diye, bu yükseğindeyen işlemek. Her bir Allah'ın mağbetinden, her tüm korku ile bir daha bir köleğe katılmalı. Yorgudur, buna sakla yoller. Allah sakla yoller, sakınma yoller. Havdullâh, aşekûdâh. Ve bütün ve hafifatullah hikmetin başı Allah korusudur. Allah'tan korkmayan insan çok yanlış işler şey. şey yapar. Allah bizi kötü halde kötü günlerden korusun. Gemi cami olarak yaşarsın. Hiç böyle sevmediği sıfatlara sahip etmesin gibi. Darla sevdiği işveri yapan, sevdiği yollarda yürüyen, sevdiği amelleri işleyen kurlar olsun. Rabımızın e emanet ettiğimizin mümkün olarak verelim. Uzun sevdiği razı olalım. Bunlar olarak olalım. Cenab-ı Cevdet diye olalım diye iyice bilir, göz diye, beraberlik çalışıp yardım etmisi lazım. Ama sizin bu razı evetsin. Sonuncu, şundan inme yufva nebiyyuz, kaptı, hatta diyerek mazgaret edemezsiz, sürme yukarıya yok. Hazreti Ayşe anamızda, Tavya Anam da, Allah şefaatçi Bunlar, şirin, affetit, Bu nedir ki, inne bu, hiç yüfe len yufvas veriydi. Hiçbir seyretler, len ruhun kabdoluna, önermemiş bir hatta, Yer alakta gazı gülerken yeri kendisine gösterin ve de ruhu hazırlanmaz. Gösterebilen de ondan sonra da sümme yukarıya gelin. Yer kaybet bırakın. Ey Peygamber, ey benim ey benim vazgemini, emrini, insanlara kimseyi edip de benim, benim, benim vazifeyi yapamayız. İşte, şöyle. Sen böylece hayatta da yaşamak istiyorsun, yoksa artık bu bir muhayyir olarak söyler. Ondan sonra bu yani bir diyor. Şöyle de diyor. İkram var. istersen ilet, idareta, isaten büyük cemiyetin diye gösteriliyor. Ben mesela zamanla gerçekleşen sebepler nedeniyle bu da hep Ayşe hanım ile beraber bunu diyor halinde. Demek ki hani, Hiçbir kum değil de ölçeğini bilmez diye a.s.v'de var ya bizler, genelde de bilmezler ve Allah'ın sevgisini kullanıp gidecek işaretlediler anlar. Peygamber Efendimiz'in her sene Cevran'ın a.s.v'den Kur'an kirimi bir defa okurdu. Ramazanda azam da çevre de bir devletlerdi. Cevran'ın defa oldu? O da ama Oradan ki, bu sene bu iş tamam oldu. Yani. Allah işaretlerinden bildirir. Bir de güzel bir mübarek vardı şeyde Teskirebül Eriyar'a Süfyan'ın sevdiği hamile ettik büyük vakit büyük ağabeyim, ağabeyim sahibim ve bütünse ağabeyim sevgimi demek ki Abdurrahman'ın bir mübarek de benim çok ünlü, çok sevimli, aşıklısı olduğum bir mübarek abimdir o da onun elinde indiremiş, hadis olmuş mübarek Çürgün'e meselesi de kendisi de biz arayın, devra, mesel meselesi de özel birisinin sebebiye var. Meselesi de arayın insan. Ama bu meclise gidermiş. Helal Doğan. İlim sevgisine bak. Selam kazanmamıştı. Bindiği bile olsa tefer meselesi için kendilerini de. Çürgün'e meselesi de, Bekir'e edip gülüş konuları, şeyin. şiir, mutasallı, devrilmiş, her türlü güzel sınalı olan helal olacaktır kimse. Yani hayatını yedirip okuması lazım kimse dersi dinlemiş şeyin dersini Abdullah'ın da muhayra pehmetinin dersini dinlemiş Ondan sonra demiş ki ey Abdullah bundan dolayı ben senin derse gelmiyorum bu Bundan dolayı senin iletişine gelmiyor Senin de ilk konarındaki cariyelerin Baralar kattılar bilekler de demiş ''Hadi gel seninle evlenmeye hazır biz dedi durdursun yanımızda de geldi demiş Bundan da benim bu konaya gelmiyordur demiş Şimdi çekmiş Çıkmış Abdullah Müzevü Aleyküm Yedem'e de diyor ki ''Vefatı yakın'' diyor ''Vefatı yakın'' diyor, şüphane sevdiğinin diyor ''Kuruları görmüş'' diyor ''Çünkü benim konağımda tarihe yok ki'' diyor ''Kuruları görmüş, kuruları görmüş'' Cennete o zamanları var, şık diye Şu, Durumu için sanırım ya, Aklıdansın Mubarak'ta bir cevabı ile gelişir elberine çağırıyor. Kendi de anlamış, kendisinin konuları cevabı ki, konuları ile alınca, guriler alınanmış bir sektirin vefatı yapıldı. Yeden biraz sonra vefatının konuları İşte sen şöyle yapıp, selam ediyorlar. Onun için, Allah size sevgilim kullanmak güzel. Allah bildirmez, kardın mı? Kardın. İndirmez, bildirmez. Kimse namaz olabilirdi mi? Olmaz. İndiriyor artık. Konu dersini alacağım, yarın övürlüğü diye. Adeli, Allah bizi, yeni kendiler olarak ahirete geçenlerden <gülüyor> Son bir zanar işleri, sayfaların son bir zanar işlerini okuyorum, bitiyor. bir geçmiş, dinlen olur. Seyrediyor, aynı türlü <gülüyor> ve demule ve yendule kalan rivayet olmuş, Amel-i Tehamneli, efendim, daha dışa karanatları rivayet ettiği hadis-i şerif sonucu hadis-i şerif günün okuyorum dersi bunu da göstereceğim Seyyinle Muzi'ye yasınur aleyküm El ümmetim sizin başınıza bir yakın evli yerine geçti Kovudanlar, evliyebilirler, birilerinin işin başında olan kişiler işin başında dişecekler yani hakkı olarak dişecekler işin başına dişecekler yeşliği bu ne? yalan söyleyecekler neyi alırıyor bu ne? zulüm edecekler geçmişler, korkmuyorlar böyle şeyler yok oturuyorlar senar tatlanağım dişildi değil Yaralarının için onların takdir edersen İnanet onlara. Ve el aleyhum hala vurmayacak Yastıklarının zülümlerine kim Yaram ederse Feneri de dinleyin. O yardım eden Feneri deyitsiz fene, fene de Ve ne türlü sen de ondan bilin Aramızda arası yok Onların yalanlarını destekleyerek Zülümlerine orta koran Benden bir siktir derdi onlar benim yarım alım benim halbükevlerinin başına gelen bir kişi şey bu kişiler yardım eden ve gelen eden kişiler halbükevlerinin başına benim yarımla gelip uğraşabilecekler. Bazı yerler dönmüştüm geçtiğimizde sırada muhtemelen kardeşlerim bazı Müslümanlar halbükevlerinin başına doğru gelirken böyle Fesulullah Efendimiz onların üzerine gelmesini şey vereceklerse neyse şey muhiler. Onları döndür yeter böyle. Dur dur tekrar döndürünce. Havuz güreğini annesi Diyecek ki tekrar onlar ne döndürüyorsunuz? Onlar işte benim ümmetim aranız senden geldi. Diyecekler ki yarsınız. Bildiğin gibi değil. Bunlar senden sonra ne işleriniz var. Diyecekler döndürünce onları havuz güreği başlar ve şu mal yerler kopuracak. İşte arkadaşlar Allah <gülüyor> şükürsün. Ve <gülüyor> bir taktikum bir çizim çizim çizim Kim onların yaramlarını tasdiklenerse ben mühim, bu ve en yurindum alâ zûmîn yatır ve destekçi olmazsa tedir e en-emin-dür O denlerdir, ben ondan, aramızda bağlanır iyidir üniversitinle kabul edelim, öğretişiminin destekleyen bir aleyyene al. bu kişi halk içerisinde başına dönecek bana kavuşacak, buyuruyor. Allah'ın karar ve tepkili hakkı hakkı destekleyenlerden eylesin. Rahmet'e destekçi etmesin. Yalan devletmesin. Yalan devletlerden siktir etmesin. Kendiler olarak yaşatsın. Kulluğuna sevgi, razı kullar olarak vardırsın. Peygamber Efendimiz'e havuz-i kinsiyet altında çoğuk tutursun. Yılav-ı Havri altında haşer Cennette pekamber Efendimiz'e korcu die Führung der Führung der Kiel hat er 3. bir element olarak eee şöyle bir ve şükürler varlığa arttırmalıyız. You can't learn a bit of space Next you Oh yeah,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 لرا كلان جزا في دي اذن لي من الله العظيم سبحان ربي جربني ذات اعمالي توم ده سلام على النبي اللهم صل على محمد وآلهم سبحان ربي الأمين آخر الأحرف اللهم اجعل الخير و على الطريق في ya var benazık? Ya Elhamdülillahirrahmanirrahim min Aslami. Aleykilerin, Aleykilerin yakış olduğumuz hayırlarınızı, sağlıklarınızı, tarafından okunmuş olan Kur'an-ı Kerimleri, olan serafet tepkiyeleri, yakın olduğumuz Hac ve Hac ve Dayanınızı, Müzerkere-i İlm-i ve şu idarelerimizi rahmetliye kazanmamıza ve sanat vermemize vekile eyyav�uz yarabbim üzere en üniversitim yavvı kesin iktidarını asıl odaklığı görür peygamberimizin yaptığı bu salavatla ve taharetle ve peygamberimizin izlerinde koştu beraber. Peygamberimizin hem bizine şefaatine ilik katılmasıyla razı. mübarek ashabının cümle cefasını ve haklarını ve ...saniyette ziyaret edilmişlerdir, çünkü ziyaret edilmişlerdir, mükannemliğiniz, salihlerin ve ve hasleten sağlık ve müşahit ettiğini Ebu Bey Kısırtı ve Ali kendisinden feyzenlik yetişirir böyle bir muhamd bu seviyeye kadar güceran eylem olan cümle meşuklarının ve onlara bağlı alifelerinin, yürütlerinin, büyütlerinin ruhlarına ayrı ayrı ödeyliğe evin vaatıları yaratan o büyüklerimizin, güçlüklerimizin, kirlerimizin, sinnetlerine, tebekküklerine, madinin yakınlarına bizlerin mazarıya sevdiğim kullar da bizler haşeriyye Peygamber Efendimiz'in cümle etbaalının, aptalının ve hasretler Şeyh'inlerin, naziklerin, mücahidlerin, adimlerin, tanrımların, kâdillerin, bu mezhebelin, tezgillerlerin, bu mezhebelin, bu mezhebelin, bu mezhebelin, bu mezhebelin, Evliyaullah'ın, saadetlerin, Şeyh'in İdazim'in, Ebu Baylamı, Hacikdin, Sultan'ın ile Evliyaullah'ın ve Sahil-i Müdmeyye Hübbiya sözcüğünün kardeşlerimizin ve biraz ağzı bir meclis olan siz kardeşlerimizin ahirete götmüş olan bütün sevdiklerinin ne yakınlarına rağmenin diye bağlı veya bağlı. kesilmiş müdmeyye hübbiyatı da denecilerimize ikram edeyen ama tüm nesilin Üzdur eyle, ağabey, sonlarını serindir, serindir, mesul eyle, ağabey, ağabey, derecelerini yüksek ele yapamadık. Biz yaşayan meçhiz kullarında da de bir Bizi haramlardan ve pilaflardan koruyar, ağabey, şeylere besle, uydurma yapamadık. Canımla davin et, ağabey, iklimle Yardık Kur'an-ı Kerim'in eksiği olduğu günlerinde nasip Kur'an, Kur ı Kerim'in akşamına en güzel kanısı uyup Kur'an-ı Kerim'in şefaatine ermeyi nasip edelim. Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya edeyip, Resulullah Efendimiz'in sevgisine olup, ahirete ona komşu olmayı nasip edelim. Yardıklarımızı arayın edebileceğinizle, önerilerimizin ve sevdiğim ve ünikamıyla hakiki müslümanlar olarak <gülüyor> yetiştirmeyi üzere nasip Bizim neslinizden seni <Gülüyor> bir kudye kirmaya davet ederiz. Bizimle seyahat İstanbul'da bilen her tür bir amretlerden motive her hareketlerden koruyarak, <Gülüyor> İspanların kale resimden faslaların kayıtlarının zaviyelerinin şahitlerinin müşriklerin bir arada kalın Sürriyetlerin kaybetişi islam verilerek okurda ayarlayarak kardeşlerimize masur ve muzaftar verilerek Senin dinin ve dünyanın her yerine anlatıp Halkı yaşar edelim her yerine dininik isadını neylediğimizlere Nazip Ömrümüzü hayırlı, uzun ömreyle yaratmak için, rızkımızı helal üründen beri yaratmak kendinden beri diye mecbur ve mutfaat etmeyerek, kimsenin önüne mahcup etmeyerek, boyu büttürüp el açtırma yaratmak için, helal kardeşlerimizle helal ürünlerle ve farkımızdan sonra da sevap kalanacak sanat bu yükerlerden nasip vereyerek yaratmak dünyanın ve ahireti ne bir türlü hayırlı var ve bizlere iftar edelim. Dünyanın ve ahireti ne türlü şefde şefde şefde bizi mahkûz edelim. Yani bizi sağlığına, zarzabına, arzabına, ithabına, ithabına oluyanlardan et. <gülüyor> etme. Nihenneme akılık gelenlerden, eyleme. İlk giren haz ve vahtiyat kullarıyla beraber cennat ve ailiyasa bizleri <gülüyor> zahir <et. gülüyor> edelim. İsmail bir ünleti Kham bin Kur'an'il Azim ve bir de Salabat-ı Şerife Ve bir ünleti Zidnik-ı Şerif ve bir ünleti ı Şerif Ve bir ünleti Leyla'l-Güm'a ve bir ünleti Şehir-i ı Mubarak Ve bir ünleti Yüzzel bir soru geldi. Yani. Bunları iki bakımdan cevaplandıramışken çok yoldunuz. Yani konuşma fark yok. Bir, zaman yok iki. O bakımdan bunların değerlilerde cevaplandıramak çalışıyorum. Bazı kardeşlerinizin bazı meseleleri çok merak ettikleri görüyorum. Umutla makaleler veririm yazıyorum. yazıyorum. Kardeşlerimle bu bilgileri ulaşıyorum. Siz de değerlilerinizi okumuş olursunuz. Bunlar size de kıtlarımız gibidir onları takip etiş olursunuz. Böyle metin profesyonelimiz her devam ediyoruz. Kavga ettiğimizde daha doğrusu bir humanoğlu varlık Bu artist pratiğimizi orada bulsun. da devam etmek kararlı vermiş olan kardeşimiz imzalarını genç kaide Asım